Herkese iyi akşamlar. Açık Radyo Burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Selma Hütüno ben. Teknik masalarda Selahattin Çolak, Ömer Şahin ve Berhan Baltaş'la ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 1 Haziran 2020 tarihli yayınımız bir Mahler festesiyle açılmış bulunuyor. Umitenat Innsbruck Senfoni Orkestrası Robert Wagner yönetiminde bir Mahler e, parçası. Bu akşamın dergisini başlattı Oruç Araba'nın. Kayvının ardından sizlere sunduğumuz ilk açık geç Çünkü bu evet, Türkiye kültür tarihinin, kültür çevresinin en önemli isimlerinden bir isim. Oruç Arıoba artık aramızda değil. 72 yaşında. Dün ölümünün haberini aldık. Açık radyo web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında Oruç Bey'in seslerini sizlere ulaştırmaya başladık. Ölüm haberini alır almaz. Evet bu akşam da açık tergide... Radyonun Kötü Sanat yayınında bir yarım saatliğine de olsa yayına durduralım diyorum. Oruç Bey artık aramızda olmadığım için etkinlik derlemesini biraz öteleyeceğim. Saat 6.30'a kısa bir kent takvimi sakladım sizlere ama Oruç almak istiyorum bu akşam. Evet açık radyonun ilk dönemlerinden bu yana önemli seslerinden birisiydim. Aynı zamanda Orç Aruaba. Aruaba. onu tanımlayan bir özellik değil belki. Radyoculuk, bunu daha çok biz filozof olma özelliğiyle ve yaptığı çok önemli çeviri faaliyetiyle e, biliyoruz. Ama bunun çok, e, bu faaliyetlerin yansısını da açık e, radyoda sizlere ulaştırmıştı. 96 yılından 2000'lerin başına kadar muhtelif programlarla. Evet bu kayıtların e, bir kısmını sizlerle peyder paylaşıyoruz bu akşamda. Bir maler dinledikten sonra Oruç arabanın sesiyle baş başa kalalım diye paylaşıma devam edeceğiz. 1999 yılından bir kayıt sunacağız sizlere. Yaklaşık 20 yıldır, 21 yıl önce yapılmış bir programın kaydı bu. Yıllardan sonra ilk defa tekrar radyolarınızda olacak. Açık radyo semalarında olacak. Vite Aktiva programı Harun Tekin'in... Açık Radyo'da 1999 e, yılında gerçekleştirdiği felsefe programının ikinci konuğu Oruç araba olmuş. Bu kayıttan iki bölüm sizlerle paylaşacağım bu akşamın yayınında. Önce 20. yüzyıla, 20-21 ve 22. yüzyıla dair notlarını sunacak bizlere Oruç Aroba tamamen felsefe perspektifinden sonrasında çok sevgili Harun Tekin'in yönlendirmesiyle 99 yılından bugüne bakacak geleceğe dair Öngördüğüm 21 yıl önceden oruç arabası şimdi açık dergide sesleniyor. Açık dergi. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden değil de başka bir yerden devam etmek istiyorum ben. Ee... Şimdi 20. yüzyılda Wittgenstein ve Heidegger dedik. Daha öncesiyle ilişki işte Descartes, Nietzsche, Marx göndermelerimiz oldu. Peki 21. yüzyılla ilgili bir takım öngörüler var mı? 21. yüzyılda insan kültür ve uygarlığının nasıl bir parçası olacaktır felsefe size göre? Gerçi bu çok spekülatif bir soru olarak algılanıp, hiç cevaplanmamaya bile <gülüyor> e, razıyım bu alanda ama e, böyle bir vizyonunuz varsa bizimle paylaşır mısınız? 21. yüzyılda felsefenin rolü ne olacak? Şimdi çok zor söylemek bunu. Çünkü e, felsefe tarihinde hep bir yani sonadanlık denebilecek bir şey vardır. Şimdi bir, bir örnek vereyim. Yani Kant diyoruz işte hı hı. değil mi? Aydınlanmanın büyük filozofu falan. Kant e, 1804'te öldüğü zaman işte ortalama bir yani bir, birazcık da taşra olan Königsberg'de bir işte profesör olarak ölüyor. Kunağ sonra dediğim gibi uzun bir süre dinsizlik e, suçlamasıyla yani şey yapılmıyor. Yani Mesela Safaklın eleştirisi birinin Baskısı 1781, 1787'de Kant. Yani şunun için söylüyorum bunu hani saf aklın eleştirisi. Yani yeni Çağların en büyük metni, en büyük kitabı. Tabii. Bugün dünyanın bütün üniversitelerinde, yani felsefe bölümlerinde kendisine özel olarak bir seminer ayrılan bir kitap. Şey, yani bir kitap olarak en büyük etkide bulunmuş eserden bir tanesi değil mi evet. felsefe tarihindeki? O zaman ne düşünebiliriz? Diyebiliriz ki işte 1780 olmuş falan. Herkes bekliyor kitapçıların önünde kuyruk olmuş. <gülüyor> ya hala çıkmadı mı Safak'ın eleştirisi falan diye. Ya da 7 sene sonra şeyi bekliyorlar. 7, 7 sene sonra 1787'de bazı değişiklikler yapmak istiyor. Hı -hı. metinde de Kant. Yayıncıya başvuruyor. Hard Knock adı galiba. Neyse. O diyor ki vallahi diyor şutta işte, sayın profesör diyor, diyor diyor senin kitap satmıyor diyor. <gülüyor> Onun için diyor sen diyor yani sen de katılırsan masraflara yaparız ikinci bir baskı yoksa baksana 240 tane mi ne sattı senin kitabın? Onu kapattım. Piyasadan atladım istemiyorum. Onun üzerine kant kendi cebinden masraflara katılıp ikinci baskıyı yaptırdı. Aman Allah. 1787 kitabın üçüncü baskısı ise 1800 şimdi tam emin değilim 1800'e yani bir yaklaşık 100 yıl, 100 yıl sonra. Hı hı. Hatta 1904 falan olabilir mi? Hayır, olamaz o kadar. Tamam. 1800'ler. 1800'lerde 1800 de bu sefer işte Kantçılık, yeni Kantçılık, vallahi billahi daha iyi Kantçılık falan <gülüyor> bir sürü akım meydana geliyor çeşitli şey, çeşitli Alman üniversitelerinde. Ve işte Kairrin en son galiba 1900 baş, 1900'lerin başlarına kadar 7 tane ayrı bütün eserleri edisyonu yapılıyor ee, işte Prusya bilimler akademisinin de bütün yazdıkları edisyonu 1936'da ne bitiyor hı hı. Yani şunu demeye getiriyorum. Yani şu anda bir yerlerde bir Kant yaşıyor olabilir. Ve biz bilmiyoruz. Yayınlıyor biz. da olabilir ve biz onun hiç farkında olmayabiliriz. Ve şu anda adını bildiğimiz bir takım işte yani çok popüler olmuş felsefe yazarları da olabilir ortalıkta. Ama onlardan bir yüzyıl son hiç söz bile edilmeyecektir belki. Mesela Kant'ın döneminde işte Moses Mendelssohn var. En büyük filozof o. Hiç mu adını? Kant dolayısıyla. Kant dolayısıyla duymuşundur. Ancak bu sonraki Mendelssohn'un dedesidir. Yani müzisyen Mendelssohn'un dedesidir. Hı hı. İşte ne bileyim ben Christian Carve var. Bunu duymadım. Bunlar çok büyük şey. İşte... Tabii dönemin kendi algısı içerisinde evet. değil mi? Dönemin kendi algısı içerisinde. İşte çok iyi tanınan, çok önem verilen falan adamlar. E, Immanuel Kant da işte canım, köküzey, Königsberg'li öyle bir işte, ufak tefek bir, bir şey profesör. Evet. E, çok enteresan bu hakikaten yani yayıncının ortak masraflarla <gülüyor> kabul evet. etmesi. Evet. E, aynı şey işte Wittgenstein'in başına da geliyor. Traktatus'u altı ayrı yayın evine gönderiyor. Bir tanesi yine onu istiyor. Sen de masraflara katıl diyor. Wittgenstein Avusturya'nın en zengin adamı o sıralarda. Babası ölmüş. Müthiş bir miras kalmış. O kabul etmiyor. Birisi işte şu numaraları kaldır diyor. Birisi ben <gülüyor> neyse. Birisi Bertrand Russell bir, bir şey giriş yazısı yazarsa basarım diyor. Yazıyor Russell bir giriş. Wittgenstein da sen hiç bir bok anlamamışsın. <gülüyor> Yayınlanmasına izin vermeyeceğim senin yazını diyor. O yayına bir de şey yapmıyor. E, şey, basmıyor. E, yani postalıyor. alıyor en son yazımını rastlığa. Al sen istediğini yap ben artık bununla uğraşmayacağım diyor. Çekiyor gidiyor. E, i̇şte bugün entraktatus gelirse işte yeni bir saf aklın eleştirisidir aslında. Hı hı. E, burada enteresan bir nokta var aslında benim anladığım kadarıyla sizin söylediklerinizden. E, kişisel e, o alan yaratmalardan bahsetmiştik ya. Yani bir felsefeci eğer 22. yüzyılda örneğin 21. yüzyılın önemli felsefecisi işte e, postmodern sonrası dönemin e, saf akın eleştirisini yazan adamı olarak tanınacaksa da bu yani böyle bir şeyin olup olmaması belki de bir belirli yeteneğin çıkıp çıkmamasına bağlı olabilir yani trendlerle işte akımlarla diğer alanlardaki bilgi e, işte akışlarıyla falan hiç ilgisi olmayabilir gibi. Evet. Değil mi? Tabii. Yani birisi çıkabilir veya birisi çıkmayabilir. Evet. evet. Ve o birisinin o, o... çıkmasının yaratacağı yeni alan yeni olasılıkların da yaratılması anlamına gelecektir ve o da bu sefer diğer bilgi alanlarını etkileyebilecektir. Evet, tabii. Çünkü şimdi orada bir ikili e... yani ikili bir bir bir şey oluşma söz konusu. Yani her felsefe yazarının bir yetişişi vardır. Yetişme biçimi vardır. Ne bileyim bir ustası vardır. Gözüne kestirdiği ya da hı hı. Yani kendisinin bulduğu ya da yani sahiden öğretmeni olan falan. Ama bir yandan da e, senin programının deyimiyle bir vita aktivası vardır. Yani kendi yaşadığı bir yaşam vardır. Ve o yaşamdan o yaşamda sorunsal olan şeylerle uğraşırken yaptığı iş vardır, yaptığı düşünsel iş vardır. Hı hı. Bu ikisi birleş bu ikisi işte nasıl birleşir? Yani tamamen o kişiye bağlı bir şeydir. Yani hani üslup kişinin ta kendisidir derler ya. Yani, hı hı. Bu yani felsefede her zaman öyledir. Hem belirgin bir üslup, yazma üslubu olmayan birisi olamaz filozof. Hep öyledir. Kendi hı. çok belirgin bir üslubu vardır. Görünce hemen tanırsın. Yani bir yani edebiyatçı, bir şair gibi. Hem de yani tamamen kendine özgü bir yani sorunlar dizisi vardır. Sorunlar öbeği vardır. O tamamen kendi kişisel hayatını, ilişkilerini falan ilgilendiren bir şeydir. Hı hı. Ondan hareketle ortaya koyduğu düşüncelerde tabii bu yani her zaman gözükmez. Hı hı. Her zaman bilinemez ama o her zaman vardır. Yani o yüzden hani, nasıl bir felsefe yazarı bugün nerelerden çıkar, nereden çıkmıştır da bizim haberimiz yok. Bunu önceden kestirmek mümkün değil. Anlıyorum. Yani nasıl bir 21. yıl felsefesi olacağı da kimlerin çıkacağına bağlı olarak Evet. Dünyanın ve insanlığın serüveninde işte gelecek zaman diye tabir ettiğimiz şeye dair. Bu geleceğimiz bizim nasıl görünüyor sizce? Karanlık mı? Aydınlık mı? Yoksa idare eder mi? Yoksa böyle bir şeyi düşünmeyi de aynı felsefede işte bir felsefeci şu anda bugünün kantı olarak yazıyor olabilir ve biz farkında değiliz gibi etkenler dolayısıyla bilinemez olarak mı görüyorsunuz? Hayır değil. burada. da İpi karamsar düşüncelerim var. Ee, yani kötüye gidiyor tabii çok kısa kestirmeden söylersek. Hı hı. Yani bir en yani mu, muhtemelen e, bu işte şeyler gibi ne bileyim eski Mısırlar, Hititler, Asurlar falan. Onlara benzer bir bir son görüyorum insanların önünde. Yani bütün dünya büyük bir Amerika olacak. Zaten olmaya başladı bile. McDonald's, Coca-Cola, bunların öncüleri. Bütün dünya böyle bir e, tek düzey, tek biçimli bir kültür haline gelecek. Ve öyle olduğu için de, çünkü kültürde çeşitlenme olmadığı zaman yıkım gelir. Her türlü evrimde öyle değil mi? Evet. Öyle bir bir, bir hale geleceğiz ve herhalde bu uygarlık yıkılacak. Şimdi işte demeden beri Wittgenstein diyoruz. Wittgenstein'in <gülüyor> <gülüyor> ikinci büyük yapıtında 1900 yanılmıyorsam ee, 47 ya da 48 tarihini taşıyan bir giriş yazmış, ön söz yazmış. Bu karanlık çağda diye bir deyim geçiyor içinde. Halbuki 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada müthiş bir yenileşme, modernleşme falan gibi yani bir iyimser bir hava, bir şey var, bir duygu var, Hı -hı. değil mi? Halbuki o yani karanlıkça olarak görüyor. Böyle Ondan ya biraz önce ya biraz sonra da şöyle yazdığı küçük not var. Bu uygarlıktan belki bir gün bir kültür doğacak diyor. O zaman diyor 17. 18. 19. yüzyılın başarıları çok farklı bir ışıkta görülecek diyor. Yani daha bir kültürü olmadığını söylüyor 20. yüzyıl. Bir kültür sahibi olmadığını söylüyor. E bu doğruysa... Şimdi Ben başka bir alandan Hı -hı. bir örnek vermek Buyurun. istiyorum. Bir zamanlar onun üzerinde düşünmüştüm de. Şimdi otomobile alalım. Otomobil tam işte 20. yüzyılın şey 1800 kaç 87 midir 89 müdür nedir? İlk otomobil icat edilişi. 100 yılını yeni kutladı yani. Eee Şimdi işte yani saçtan yapılıyor ondan sonra ve yani şey petrol türevlerinden yapılıyor. Hı hı. Şimdi saç işte neyse yani re recycling dedikleri iş var. O yüzden yani hurdaların yeniden dönüştürülmesi ise belki bir miktar gidecek ama yani sonlu. Hı hı. Öte yandan petrol zaten sonlu bitecek işte rezerv dedikleri şeyler var dünyada bunlarda belli sayıda yani belli şey. şu kadar ton kaç hı -hı. tonsa. Yani halbuki yani bir bakıyoruz. Herkes çılgınca otomobil üretiyor. Dünyanın bütün ülkeleri. Yani hele bu uzak doğuda falan işte Kore, Endonezya bilmem ne iyice çıldırmış bir durumda. Sürekli otomobil üretiyorlar, yol yapıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla mecbur. Halbuki bitecek. Şimdi otomobilin yerini aldığı şeyi düşünelim. Türkçenin çok güzel bir biçimde adlandırdığı iki tane şey atla ot. Değil mi? Atla ot hiçbir zaman tükenmeyecek şeylerdir. Yani at otla beslenir. At da otu besler. Yağmur da yağar su da herhalde bitmeyecek. İşte bunların yerine bizim bu uygarlığımızın koyduğu otomobil. Ve bunun dolayısıyla su da bitecek herhalde. E, suyu suyu da halledeceğiz herhalde. <gülüyor> onu da onu da o kadar kirli hale gelecek ki. Evet. E, yani temmuz yani bir şey diyorlar. E, Kuzey Kutbu'nda bir metrelik bir buz tabakası erirse Mesela İngiltere arasında içilebilir su kalmayacak. Deniz suyu da olacak her tarafına. Evet bunları başardık yani 21 evet. <gülüyor> çok, çok Çok iyi, çok iyi becer... Yani Akdeniz'de plankton türlerinden %70 küsürü yok olmuş durumda. Yani en temel denizdeki besin kaynağının en temelinin en altında duran planktonların türlerinin %70'i yok. Yani bir daha olmayacak. Bir evet. ortaya çıkmayacak. İşte bu o zaman bağlamak da gerekiyor metin işareti dolayısıyla. Evet. Şey diyebiliriz herhalde sizin kültür çeşitliliğinin yok olmasından bahsettiğimiz anda aklıma gelen şey yani insanın ve diğer biyolojik türlerin de evrimindeki çeşitliliğin de aynı kültür evet. dolayısıyla evet. yok, aynı uygarlık dolayısıyla yok olduğu da söyleyebiliriz. Evet kötümser bir cuma akşamı üstüne de yelken açıyoruz bu şekilde. Peki. Ama çok teşekkür ederim ben konuğum olduğunuz için. Gerçekten çok zevkli değerli bir 50 dakikaydı benim için. Teşekkür ederim. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Ee, herkese iyi bir yer. hafta sonu diliyorum. Vita Activa Hazırlayan ve sunan Harun Tekin Açık Dergi Burası Açık Radyo, Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 1 Haziran 2020 tarihli yayınımız... Oruç Aroba'nın ölümünün ardından Oruç sesiyle devam etti, sesiyle başladı. İlk yarım saatte 1999 yılının 12 Kasım'ında Harun Tekin'in Oruç ile Açık Radyo'nun Harbiye Stüdyolarında gerçekleştirdiği 50 dakikalık bir söyleşiden iki kısa bölüm sunduk sizlere. Oruç Arouba kayıtlarını Açık Radyo'nun muhtelif kuşaklarında duymaya devam edeceksiniz. Bu akşam dinlediğimiz kayıt da 21 yıldan sonra İlk defa gün yüzüne çıkmış bir kayıttı. Evet, tüm sevenlerine ve okurlarına bir kere daha baş sağlığı dileyelim. O var o obanın. Onu çok özleyeceğiz.